Nas suresi Mekke'de den olmuş olup 6 ayettir. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen nas kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden o ki